1572 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in bir mecliste yüz kere istiğfar dilemeleri, İbni Ömer, radıyallahu anha, şöyle anlatıyor, Biz bir keresinde Hazreti Peygamber'in bir tek mecliste yüz kere, Rabbî Firlî ve Tübaleyye İneke Entet tevabur rahim Rabbim, beni bağışla ve tevbemi kabul eyle, tevbeleri kabul eden merhamet sahibi sensin, dediğini saydık.